434. konu, bir adamın Ebu Höreyre'yi kınaması, Ebu Höreyre şöyle anlatıyor, benimle amcam oğlu arasında bir konuşma oldu, o bana, miyut günündeki kaçışın niçindir, diye sordu, fakat ona ne diyeceğimi bilemedim.